إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث Ağzıb Allah'ı, min Şeytanı Rjim, Bismillah, Rahman, Rahim. İnnehum yarounu bagıda, v narahu kariba. Sıdık Allahu Lâzim. Onlar onu uzak görüyorlar. V narahu kariba. Halbuki biz yakın görüyoruz. صَدَقَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak böyle bir ifade de bulundu, onlar diye bahsettiği kimseler bizleriz. Bizlerin bakış açısıyla Cenab-ı Hakk'ın vaat ettikleri ve tehdit ettikleri yani cennet, bunlar vaat ettiği şeyler, cehennem, tehdit ettiği şeyler. Bizlerin bakış açısıyla bunlar uzakta göz gözüküyor. Cenab-ı Hakk da bunu ifade ediyor. Böyle görüyorlar, uzakta görüyorlar. Eğer vaat edilen şeylerse sudaki balık gibi yani olur da olmaz da. Tehdit edilen şeyler ise yani olursa herkesin başına gelecek neyse bizim de başımıza gelir düşüncesi Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği veya tehdit ettiği hususlar başta ölüm olmak üzere, ölüm kapısıyla birlikte açılan ve hatta hayattayken bile gelmesi muhtemel, gelen musibetler, tüm bunlar bu süreçte insanın uzak görmeye, kendisinden daha doğru bir ifadeyle uzak tutmaya çalıştığı şeylerdir. Değil mi ki bugün her şey yerli yerincedir, değil mi ki bugün hasta değilim, değil mi ki bugün Çocuklarım selamettedir. Değil mi ki, bugün ihtiyacım olan ekonomik gelire sahibim. O zaman sıkıntılı şeyleri aklıma getirmek, onları düşünmek, onları yakınıma getirip kendimi rahatsız etmeye gerek yok. O zaman onlar ötede, uzak tutuyoruz kendimizden. Yakına odaklı bir yaşam, bir hayat algımız var. Bu hem mekan itibariyle hem zaman itibariyle, uzağa karşı ne kadar hakik ol, hakikat olursa olsun miyop kalıyoruz, kör kalıyoruz. Bir mesele uzaktaysa Allah Azze ve Celle de diyor ki, yani siz uzak sayıyorsunuz, biz onu yakın görüyoruz, 60 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene, 200 sene. Ne kadar bu sayılar, rakamlar çoğalırsa çoğalsın, Cenab-ı Hakk'ın ifadesine göre وَيَوْمَ saatu Saat gerçekleştiği gün يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler kasem ederler. مَا لَبِثُوا غَيْرَ <سَاعَة> Diyecekler ki biz bir saatten fazla kalmadık. Bizim dünyadaki kalmışlığımız Yuksemo kasm ediyorlar, kasemle söylüyorlar ki, ma lebi tu gayr hepsi hepsi bir saat kadar bir şey. Başka bir ayette yine mücizimlerin kendi ifadesiyle, illa sahatten minnhar, gündüzden bir saat kadar bir biçim de tarif edecekler. Dünya hayatındaki hayatındaki olup biten her şeyi ve ki o kişinin ömrü 60 sene olsun, 80 sene olsun. Şimdi tüm bunlar neye işaret ediyor? Zamanın izafi algısına işaret ediyor. Hatta yaşayan kimselerden de derler ki, işte yaşlı bir adama sormuşlar ''Bu kadar zaman yaşadın, nasıl tarif ediyorsun bunca uzun geçmişi?'' Diyor ki ''Şu kapıdan girdim, şu kapıdan çıkmış gibi, bu kadar kısa geçti. Dönüp böyle geriye baktığımda hakikaten uzun uzun diye bildiğimiz, tarif ettiğimiz yıllar aslında ne kadar kısaymış. Araplarda bir söz var diyor ki, el vaktu كَسَّيْفُ Zaman kılıç gibidir. اِنْ لَمْ Eğer sen onu kesmez isen, o seni keser. Yani eğer vaktin üzerine gider, o vakit içerisinde bir şeyler yapmaya kalkar isen, sen vakte karşı hamle yapmışsın ve sen bir netice elde edeceksin. Eğer kendini zamana bırakacak olursan, يَقْطَعُكَ O seni keser, doğrar. Bizim yakını olan odaklılığımız, inna هَاُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ Cenab-ı Hak diyor ki bu bir alışkanlık, acele olanı, yakında olanı seviyorlar. وَيَذَرُونَ الْاَخِرَةِ Ötede olanı, ahireti mesela bir tarafa atıyorlar. Dolayısıyla bu ne demek istiyor? Biz hesabımızı yakın plan üzere yapıyoruz. Hayatımızdaki kararlarımızı yakın plandaki durumu esas alarak yapıyoruz. Uzak plandaki, bizim veya uzak saydığımız öyle diyelim, ee, durumdaki meseleleri, ölüm ve sonrası bunların hayatımıza bir tesiri yok. Mesela cehennem korkusuyla hayatta Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir alışkanlığı terk etmeye yaklaşmıyoruz. Hayatımıza bunun tesiri, kararlarımıza bunun tesiri olmuyor. Yani reddediyor muyuz? Reddetmiyoruz. Yani ahiret var mı deseler çoğu insan reddetmez. Yani tamam Allah söylemiş. Peki ahiretin varlığının hayatımıza bir tesiri var mı? Ahiretin temelde iki farklı e, neticesi var. Biri fariqun fil cenneti cennettekiler, o fariqun fis sair ve ateştekiler cehennemdekiler. Ateşe gidecek bir yaşam biçimini sürdüren kimsenin ahiretin varlığını buradan reddetme işinin çok bir anlamı yok çünkü tehdidin onu sakındırdığı, ona etki düzeyine baktığınız zaman bir etkisi yok ise o zaman iman sorgulanabilir bir hal alıyor. Yani eğer bir saat sonra deprem olacağından emin isek yani ilmi kuruluşlar bize bilgi vermişler. Saat işte 12'de deprem olacak. Kimseyi binaların içerisinde bulamazsınız. Herkes dışarıdadır. Depreme kimse binanın içerisinde yakalanmak istemez. Bu aldığı bilgiye verdiği önem, aldığı bilgiye verdiği değer ve ciddiyetle doğrusal ilişki içerisindedir. Yani ne kadar bu bilgiye itibar ediyorsa aldığı kararı içeride bulunmak yahut dışarı çıkmak o kadar bunu etki edecektir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hayata etki etmesi beklenen verdiği bilgiler hayata etki etmiyorsa ne olacak? Bizim sorunumuz temelde kendimden başlayarak, bizim sorunumuz hayata etki etmeyen iman ettiğimizi söylediğimiz şeylerin, bizim ne kadar iman ettiğimiz sorusuyla kendim içimizde bir e, şüpheye yol açması ve yaş ilerledikçe, bu yol daraldıkça kendimizi, ben ne kadar bunu ciddiye alan bir kimseyim, hep gelecekte yapacağımı, öteye attığımı, şimdi artık vakit de iyice daraldı, yani miyop gören bir kimsenin, yakın odaklı yaklaşan bir kimsenin, beklersiniz ki yaşı elli olunca, 60 olunca artık bu yakın odaklı yaklaşımdan vazgeçsin ve düne dışarıya ötelediği hususları hayatının içine almaya başlasın. Böyle oluyor mu? Bu da olmuyor. Çünkü, bunu alışkanlık haline getirmişseniz, artık 65'inizde 75'inizde de olsanız aynı şablonu uyguladığınız için, bu kez diyorsunuz ki 80'i olanı var, doksan olanı var, daha 10 yıllar var, ben şimdiden acele etmeyeyim ve yine hala kendi başıma buyruk yaşamaya devam edeyim. Zaman meselesi eskilerin de çok aklını kurcalamış bir şey. Yani özellikle e, hızlı geçmesi, yavaş geçmesi, farkındalığımızın zamana dönük bir ayarının olmayışı. Mesela oturmuşsunuz, kalkmışsınız, çok zaman geçmiş yahut beklemişsiniz, beklemişsiniz, beklemişsiniz zaman çok uzadıkça uzamış. Böyle nispi bir algımız olduğu gibi hayatın gençliği, orta yaşı, orta yaş sonrası, ya nasıl geçti bu kadar zaman? Gerçekten ben yaşadım mı bunları? Niye geçmişe dönüp baktığımda bu kadar çabuk tüketilmiş ve benim belki de acaba kaçırdım mı diye düşündüğüm bunlar izafi boyutu bir tarafa Cenab-ı Hakk'ın söylediklerinin bir de gerçek bir boyutu var. Allah azze ve celle'nin eğer deminki ifadelerle sınırlı olsaydı yani onlar innahum yaraunahu ba'ida. Onlar uzak görüyorlar. Vanağı hu biz yakın görüyoruz gibi ifadelerle sınırlı olsaydı bizim zaman konusunda tereddütümüz sadece nispi kalabilirdi iyi zaman götüren geçiren kimsenin çabuk geçmesi gibi kötü zaman geçiren kimsenin zaman yavaş geçmesi gibi ama bir ayette Cenab-ı Hak aldı dedi ki inne yawma nain darabika ke alfi sene temmam Rabbinin katında ''Bir gün sizin sayıp durduğunuz bin yıl gibidir'' dedi. ''Dır'' dese eşitliği bağlayacaktık, hemen koyacaktık. Cenab-ı Hakk'ın katında bir gün her nasıl ise bizim sayıp durduğumuz bin yıla eşittir diye ama belli ki böyle bir eşitlik de yok. Sadece Allah Azze ve Celle bize bir fikir veriyor. ''Gibi'' dedi ''Kâ elfi senetin'' Belki yüz bin gibi, belki bir milyon gün gibi saydığımız. Şimdi bu ayet-i kerime açıkça zamanın orada, burada, başka yerde izafili hususunda apaçık bir şey veriyor. Dolayısıyla biz içinde yaşadığımız zamandan bile şüphe edecek, etsek hakkımız var. Çünkü yakın bir zamanda, son yüzyıl içerisinde, Malumunuz, Newton mekaniği çöktü. Einstein dedi ki, bu zamanı her yerde eşit sayan ve aynı sayan anlayış doğru değil. İnsanlar dediler ki, ilim dünyası sen ne demek istiyorsun? Yani zaman dediğin böyle milimetrik tık tık tık tık her yer için aynı geçer. Yani şu anda sayan saniyeler Ay'da da aynı şekilde sayıyordur ve bizimkiyle eşleşmiştir. Buradaki kolundaki saat olan adam, Ay'da da aynı saat olan adam, Mars'ta aynı saat olan adam veya başka bir uzay aracının içerisinde aynı saat olan kişilerin saatlerini kurarsak hep aynı olur. Newton mekaniği bunu gerektiriyordu. Mutlak zaman temeli üzerine kurulmuştu. Einstein bir gün kendi not defterine Şöyle not düştü, ''Üzgünüm Newton, yanılmışsın.'' Bulduğu şey, zamanın her yerde aynı olmadığı, zamanın her zaman, her mekana bağlı olarak değişik yaşandığı. Bu cunun gibi bir şey bizim açımızdan. Şöyle tarif edelim, her ikisi de 30 yaşında olan iki tane ikiz kardeşi, bir tanesini bir uzay aracına bindirdik ve yüksek ışık hızına yakın bir hızda uzayı dolaştırıyoruz. Diğeri, yeryüzünde bekliyor. Bir saat kadar o uzayı dolaşan kimse, yani onun da saati çalışıyor kolunda, o hızda bir saat kadar uzayda dolaşıp geri geldiğinde, dünyadaki kardeşi yaklaşık 75 yaşına girmiş olacak. Adam daha bir saat vakit geçirdi uzayda, geri döndü geldi ve bu bahsettiğimiz Husus bir gerçeklik, yani matematiksel bir teoriden ibaret değil. Eğer şu anda bizi GPRS takip eden uydular var biliyorsunuz, onların zamanlarını sürekli düzeltmesek bizi dünyada takip edemezler. Bize yer ve konum bilgisini zaman eşliğinde doğru veremezler. Çünkü aramızda sürekli bir faz farkı, hızımızdan dolayı sürekli bir faz farkı gelişiyor. Bu bir ilmi gerçeklik. Allah Azze ve Celle bunu bize haber verdi. İlim bunu keşfetti. Şu günlerde gittiğimiz toplantılarda İslam ve bilim konusu olunca bu konu da gündemimize geliyor. Zamanın bütün dünyada ve evrende her yerde aynı olduğunu insanlığın saydığı ve sandığı. Yüz yıllar boyunca biz kalkıp böyle bir şeyi telaffuz bile edemedik. Zaman farklı... Koordinatlarda, evrende farklı olabilir Rabbimiz çünkü böyle diyor. Şimdi ispat edemiyoruz ama biz Rabbimizin sözüne itimadımız var, bunu bir gün gelecek ispat edeceğiz diye bir dönem geçirmedik geçmişte. Geçirseydik ve ara ara ara sonunda biz bulsaydık o zaman dünyanın gündeminde İslam ve İslam'ın algısı ve bilimle ilişkisi başka olacaktı. Ama biz Cenab-ı Hak söylüyor işte yani size öyle geliyor, bana böyle geliyor der gibi çok ciddiye almadan bu ifadeleri hep ee, kaynattık. Bunları bilim için bir temel kabul etmedik. Dolayısıyla başka biri bunları günün birinde bulunca biz kalktık dedik ki evet doğru söylüyor. Cenab-ı Hak da zaten bak böyle söylüyor ayeti getirip altına yapıştırdık ama bu çok inandırıcı Olmadı. Şimdi zamana biraz da bu gözle bakalım. Yani zamana şöyle uzayda çok uzak bir yerde, çok uzak bir yerde bizim galaksiye şöyle bakarken düşünün kendinizi. Belki de o an şöyle bir 10 dakika bizim galaksimize çok yüksek bir hızda uzak bir mekandan bakarken burada belki o esnada 10.000 bin sene geçiyor. Bizim kendi zamanımız içerisinde, bizim yaşadığımız bu müddet içerisinde esas olan ne eğer zaman da izafi ise, esas olan sıraladığımız, ardı ardına verdiğimiz tepkiler, soruları işaretlediğimiz mesele. Sınavın üç saat olmasıyla beş saat olması arasında bir şey yok. Ama bir adam düşünün ki sınava geldi girdi, bilmiyorum şimdi sınavlar kaç saat sürüyor, Bizim zamanımızda 3 saat 180 dakika süren, 3 saat 10 dakika ÖS, ÖYS sınavına girdiğimi hatırlıyorum. Ve sınava gelirken de böyle o zamanlar yiyecekler, içecekler, şekerler falan çok şeyler mümkündü şimdi bilmiyorum. Ama düşünün ki bizim arkadaş gelmiş sınava, bakıyor saate, diyor ki daha 3 saat 10 dakika var, yaz var, kış var, acele edecek bir şey yok. Çayını içiyor, suyunu içiyor, şekerini içiyor, ilk yarım saati böyle geçirdi. Millet vakti değerlendirmek için kilitlenmiş soru çözüyor ama bizimkine sorarsan diyor ki daha iki buçuk saat var, daha çok zaman var. Şimdi hayat içerisinde hayatı anlamlandırmak ve ben neyin içerisindeyim, bu süreç nereye akıyor ve akibeti ne olacak, başı sonu dediğimiz meseleye dair temel sorularımızı ötelerken yaptığımız şey bundan hiç farklı değil. Eğer bu saçma gözüküyorsa yani sınava girmiş 3 saat on dakika ama oyalanıyor daha çok var diyor. İki saat kaldı uyarıyorsunuz diyor ki daha çok var. İki saat var koca koca. İyi de senin yapman gerekenler açısından kaçırdığın zamanın da bir anlamı var. Bak başkaları yol alıyor diye onu harekete geçirmek istiyorsunuz, sana öyle geliyor diye uyarmak istiyorsunuz ama o hala اَيْلَنِيورُ لَاٰهِيَتًا قُلُوبُهُمْ Cenab-ı Hak diyor ki اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesap vakti yaklaşıyor. اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesap yaklaşıyor. وَهُمْ fi gafletin. Onlar da bir gaflet içerisindeler. Bir e, farkındalıklarını o kadar zayıflatmışlar ki yani umursamaz bir tavır içerisindeler. Allah Azze ve Celle biliyor musunuz ki, bize büyük bir rahmette bulundu ve saati, eceli gizli tuttu. Bizim irademizin gerçek manada tecellisini hayatımızın içerisinde her an için geçerli kılmak üzere. Hz. Musa Aleyhisselam'la buluşmasını biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın. Oradaki konuşmalarında şöyle bir ifade geçiyor. Ve innes saate Saat gelmekte. du uhfiha. Ben onu gizlemeyi başarmaktayım. Niçin? Li tujza kullu nefsin bima Her çabalayan kimse çabaladığının karşılığını alsın diye. Bir an için saatlerimizin ve vakitlerimizin belirsiz, gizli, belirsiz değil de belli ama gizli şu anda, gizli olmadığını düşünün. Yani gelen kimsenin işte doğdu çocuk şöyle bakıyorlar, diyorlar ki ha 55 sene yaşayacak genlerine veya bir tarafında yazılı olsun bu. Şimdi doğdu bu çocuk 55 sene vakti var, 30, 40, 50 vakit yaklaşıyor. Ben artık 15 sene kaldı. 40 yaşındayım. Vakit yaklaşıyor diye harekete geçmek mi? Yoksa vakit konusunda herhangi bir bilgi yokken bile bir gün kala bile olsa aldığı kararın sadece Allah azze ve celle'den korktuğu için, sadece süreci aklettiği için olması ve tamamıyla iradele iradeye dayalı olması. Şu an için bir gün kala bile olsa bu kararı aldığın zaman irademle aldım diye rahat olabilirsin. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz, sigarayı bırakmaya çalışıyor. Dedim ki, bir sabah kalktın ve bir batma hissi hissettin, gittin doktor dedi ki ya burada bir sıkıntı var, bu şey bir şey olabilir ve siz o andan itibaren karar alıyorsunuz bırakıyorum diye ama aynaya baktığında hiçbir zaman kendine irademle bıraktım diyemeyeceksin. Bakın vakit bıçak gibi kesti. اَلْوَقْتُ كَسَّيْفْ اِنْ لَمْ تَقْطَاهُ يَقْطَعُ Ama bir gün önce almış olsaydın şu veya bu sebeple bir gün önce böyle bir karar aldın ve bıraktın dedin ki bu zararlı bir şey, zararını görüyorum Cenab-ı Hakk'ın tahrihimi yasaklaması, zarar veren şeyler hususunda böyle bir kanaatim var ve kendim bu iradeyle bunu yaptım, ertesi gün böyle bir şey oldu. Şöyle bir duyguda olacaksınız ya çok şükür dünden bıraktık, kendi kararımla bırakmış oldum ama şu anda iradem artık elimde değil baskıyla. Şu anda vaktimizin, ecel dediğimiz vaktimizin belli olmayışı ve bizim uzak görüyor olmamız her şeyi irademizle yapabilme imkanını bize sunuyor. Hayatımızın her alanında bu iradenin, Tecellisi mümkün. Evet, ecel yaklaştıkça, ihtiyarladıkça ve takatten düştükçe bunlar bir baskı unsuru oluşturuyor. Bu doğru ama bu baskı unsurunu yenecek çok devasa hırsınız var. Adam tepeden tırnağı bembeyaz, eli ayağı büzük ama içinde kaynayan hırs hala ölümü o kadar uzakta görüyor ki. Konuştum kendisiyle dedi ki bizim babalar falan da çok yaşamış. Benim dedem 120 yaşadı, babamı da 96'sında gönderdik. Ben dedemden de daha sağlığıma dikkat ediyorum. Yani evvel Allah yüzü kesin görürüm yani. Anladım ki adam 70 yaşında ama hala 30 senelik, yani bir ömür biçiyor kendisine ve 30 yaşındaki adamın duygularına sahip. Çünkü 30 yaşındaki adam 60-70 ölürün düşüncesindedir, önünde bir 30 senelik aralık açar, bizimki 70 yaşlarında hala 30 senelik bir projeksiyona sahip. Demek ki bu baskılayıcı unsurlar, işaretler sadece akleden kimselerde sonuca dönüşüyor. Siz aklederek, farkındalığınızı çoğaltarak sonuca dönüştürürseniz bu zaten istenen bir şeydir. Bununla iradenizi baskılamış olmuyorsunuz. Çünkü onu da iradeyle yapıyorsunuz. Ya zaten adam düşündü, taşındı, baktı yaşlanıyorum gece gündüz birbirini takip ediyor benden öncekiler de ölüyor ve aklederek hayatına bir istikamet verdi. Şimdi bu aldığı karar iradesiyle mi yoksa çevresel işaretlerin baskısıyla mı aldı derseniz iradesiyle diyoruz. Çünkü çevresel işaretleri anlamlandırmak için de irade kullandı. Yani akletmek de iradeyle. Halbuki istese bu düşünceleri kafasından kovabilir. Düşünmek istemeyebilir, hatırlatan kimselerden uzak durabilir ve kendisini duygularına ve duygularının ona vehmettiği süreçlere bırakabilirdi. İnsanların çoğusu bunu yapıyor. Adam yetmişinde de olsa hala çok ömrü olacağını söylüyor, yüzünde de olsa daha fazlasını kendisi için duygusal, o küçücük dünyasında oluşturabiliyor. Bunların hepsi neye hizmet ediyor derseniz, iradenin oluşmasına. İradenin aldığı kararın kendi başına alması için. Dolayısıyla uzak görmemiz aslında irademizi besliyor. Ben bu kararı aldığımda mesela 35 yaşında karar alıp namaza başlayan, Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye karar kılan ve bu yola giren bir kimseyi tasavvur edin, 36'sında çok ağır bir hastalık ile ömrünü artık tamamlamak üzere. Ne diye bakacak bir yıl önce aldığı karara? Diyecek ki ben o bir yıl önce karar alırken bir sene sonra öleceğim diye almadım. Böyle bir şeyin baskısıyla, düşüncesiyle de değil, irademle aldım. İyi ki almışım diyebilir, İyi ki almışım demesi mühim değil ama iradesiyle almış olması önemli. Dolayısıyla adam yetmişinde de olsa iradesiyle karar alabileceği bir hayat Cenab-ı açmış önümüze. O yüzden diyor ki Hazreti Musa'ya, akadu uhfiha ben onu gizliyorum li tujza nefsin bima tasaa herkes yaptığının karşılığını alabilsin diye ama zorla yaptığımız şeylerin karşılığı olmaz yani eğer yavma yeti bazı ayet rabbik bazı Allah azze ve Celle'nin ayetleri belirginleşmiş ve kişinin artık öleceğini kesinlikle kestirmiş ise mesela firavun böyle oldu Cenab-ı Hak diyor ki hatta iza adrakehu'l-ğaraqu artık boğulmak kendisini kuşattı. Boğulacağını artık kesinlikle anladı. O anda dedi ki: "Kâle âmentu ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihi banu İsraîl." İsrailoğulların iman ettiği o yegane ilah'tan gayrı bir ilah olmadığına ben de iman ettim. Ha bu kadar uzun şeyi nasıl söyledin o arada? Dedi, en düzgün şekilde imanını ikrar ettiyse de bir işe yaramadı çünkü irade artık kaybolmuştu. Demek ki bizim bu ortamımızdaki yanılsamamız gencimizin de yaşlımızın da önünde çok daha uzun ömür var sanması iradesini kullanırken sadece kendi kararı, kendi iradesi ve sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygısından kaynaklı olabilsin diye Cenab-ı Hakk'ın Açtığı bir alan ve dolayısıyla da biz gencimiz, yaşlımız böyle bir miyopi ile illetli durumdayız. Ama bu miyopi yani yakını net görüp uzağı flu görmek aşılamayacak bir şey değil. Nasıl ki gözde bir şey takıyorsunuz, uzağı netleştirebiliyorsunuz, bakış açımızda, projeksiyonumuzda da aklettiğimizde uzağı netleştirebiliyoruz ve uzağı yakın kılabiliyoruz. Biraz akletme mesaisi gerektiriyor. Allah insana bunu vermiş. Yani bu tür süreçleri, komşusu vefat etti, diyor ki komşu vefat etti. Adam 55 yaşında, e bak ben de 45 yaşındayım, onunla bir farkım yok. E geçenlerde de benim yaşımda yakın birisi vefat etti. Eğer aklederse sürecin kendi yaşadığı kadar kısmıyla bile ben 20'li yaşlardayken 30-40'lı yaşları çok uzak görürdüm. Ya birdenbire sanki sayfayı devirir gibi 40lardan saymaya başladık. Halbuki dün 20'li yaşlarda ben bu şehirdeydim, iş kovalardım. Nasıl aradaki sayfalar hızlı döndü bilmiyorum. Ama şu anda 40'lardan sayıyorum. O zaman benzer bir döngü aynı hızda ve aynı ee, büyüleyici tesir ile bir dönecek ben 60'lardan saymaya başlayacağım ve ölümün dibinde olacağım. Bu insanın o zaman ölümü yakın edip hayata onun tesirini sağlamaya ihtiyaç var. Bunları bugün konuşurken bunu yakınlaştırabilmek ve anlayabilmek için çabamız ve farkındalığımız şuur halimizle çok uzak yerlere düşüyor olabilir, bugün çok iyi bir ticareti akt etmiş olabiliriz, bugün evlilik yapmış olabiliriz, bugün yeni bir işe başlamış olabiliriz. Bu tür ifadeler çok şom ağızlı, bir anda sonu gösteren, hayatın tadını kaçıran bir boyutta şuur dünyamıza uzak gelebilir ve fil hakika doğrusu da öyledir. Uzak geliyordur. Bunu konuşurken bile bazen insan yani neye çabalıyorum, neye zorluyorum, olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışıyormuşum gibi hisse kapıldığınız anlarda oluyor. Ama işin hakikatinin ne olduğunu gerçekten düşünmeye kalkar isek, bunu sahici ve gerçekçi kılmak istiyorsak da bu kez Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı türden Varıp kabir, kabristanları gezmek, varıp haftada, iki haftada, ayda bir hastaneyi gezip dolaşmak. Kendi tecrübemden söyleyeyim, her hastaneye işim düştükçe şöyle karar almışımdır. Buraya zorunlu geldim, park yeri bulmakta zorlandım, hayatımın en yoğun mesaisi esnasında ansızın çıktın geldim ve çok vakit geçirdin bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Keşke normal zamanlarımda, buraya haftalık yahut aylık bir saat kendimce bir gezi için gelsem, yani o panikle girip çıkmak, hastan var vesaire düşünceleri değil de senin hiç hastan yok. Millet sıra bekleyen, düşünceli düşünceli tavana bakan, etrafa baygın baygın bakan, birilerinin gelmesini arzulayan, gelmiş neticeyi laboratuvar kapısında bekleyenleri, sen hiçbir gailen yokken, Sadece ibret için geldiğin bir zamanı, kendim yapabilmek için o kadar karar aldım ki, o oh hastane işiniz bitiyor, aradan üç sene geçiyor, beş sene geçiyor, başka bir hastaneyle var, varıyorsunuz hastaneye diyorsunuz ki, yine yapamadım, güya ayda bir gelecektim. Niçin biz bunu yapmak isteriz? Farkındalığımızı düzenli bir şekilde besleyebilmek için, oraya varıp yüzleştiğimiz hakikati, Zorunlu bir şekilde başımıza gelmeden isteyerek yapabilmek için, biz bir şeyi isteyerek yapabildiğimizde, irademizi sezdiğimizde kendimizi hissedeceğiz. O sebeple düşünüyorsam öyle varım demiş ya filozofun biri, ben de diyorum ki irademle bir şeyi yapıp baskı olmadan kendim karar alıp kendim yaptığımı gördüğüm zaman varlığımı, Varlığımızı hissettiğimiz zamandır. İşte bunu ben isteyerek yaptım. Doktorlara gelmeden, hastanelere düşmeden sürecin gittiği istikameti gördüm. Bu meret bana zarar veriyor. Gün gelir de benlik bir karardan çıkar da başkasının zorunlu kararı olarak mecbur kalırsam, o güne gelmeden kendim bir kararla bunu bırakıyorum. O güne gelmeden, kendim hastalığa düşmeden hastalığını, ibretini yaşayabiliyorum. Bu, zamanı kesmek dediğimiz şey böyle bir şey. El اَلْوَقْتُ كَسَّيْفُ Vakit kılıç gibi. اِنْ لَمْ Sen onu kesmezsen, يَقْطَاهُ ke O seni keser. Ben bu sözü öğrendiğimde, bizim arabada, babamın station bir arabası vardı. Ön tarafta koltuk kalmazsa beni station'a atıyorlardı. Yani arkası o kısım var ya. Ben de hep bundan çok rahatsız oluyordum. İnsan kendisini bağışlayın hayvan gibi hissediyor. Yani çocuk olmayın anne. Arkaya böyle eşya atılır. Hadi bakayım sen de arkaya. Ön tarafta amcalar oturdu. Amcalar oturmuş konuşuyorlar. Bu söz geçti. Ben de dinliyorum. Biri dedi ki onlardan Araplar diyor ki el vaktuk kes sayf. اِنْ لَمْ تَقْطَعُوا Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Yani vakit kılıç gibi o seni keser, sen onu kesmezsen ne demek elini kılıcı alıp saati mi durduruyorsun? Sonra baktım ki saati durdursan da zaman işliyor. O bana çok tuhaf geldi. Zamanı durduramamanın sanki ilahi bir buyruk üzerimizde işliyor. Zamanı durduramıyoruz, aleyhimizde yahut lehimizde işliyor. Bu, Farkındalığın üzerine yani o station'daki geceydi hem de üzerine o zaman altı yaşındaysak muhtemelen yani otuz küsür hatta kırka yakın sene geçmiş. Vakit bizi üzerimizden aşıp geçmiş. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Bir an ortamın değiştiğini ve hiç o ana kadar görmediğiniz şeyleri gördüğünüzü. Bir zaman bunu bir oyuna çevirmişti, ee, hala hayatta diye tahmin ediyorum, Ulvi alaca kaptan, ee, oyunun adı da bilmem ne efendiydi, bir şey efendi, şimdi unuttum. Oyun böyle temsil ediliyordu, bir anda kişi başka şeyler görüyor etrafta, o ana kadar görmediği şeyler ve o farklı bir zamana açılıyor. Etrafta zaman durgun gibi, ama o o kadar uzun şeyler yaşıyor ki, oyunun kendisi böyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu anı bize anlatırken حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقْ O an can boğaza gelince, etraftakiler dediler ki, مَنْ <gülüyor> رَاقْ Kim doktor yetişebilir? Bizimki وَظَنَّ <gülüyor> Anne hulferaq, bu sonları da hep kafla bitiyor. Sanki orada olacak her şey diye ben hep okudukça. Hatta eza belaget teraqiyah, wa qila man raq, wa zann anna hulferaq, wal tefte saq bil saq, ila rabbi masaq. devam etme. Ölgez. Diyebilirsiniz ama ayetlerdeki yani e, seçilen ifadeler ve onun sonlandığı noktalar hep o kâfta bitiyor. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak o esnada وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ la تُبْصِرُونَ Biz ona o esnada çok yakınız ama siz görmüyorsunuz. O esnada başka bir alan açılıyor. Ve bir anlık gelişen bir alanda biz dünyanın o an görmediğimiz boyutlarını görmeye başlıyoruz. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ Cenab-ı Hak diyor ki o gün melekleri görürler. Melekler görünmeye başladı. Vaa bunlar melekler. Gelmişler ve kişiyle irtibata geçiyorlar. İlk yaşanan duygu nedir o esnada? İlk yaşanan duygu zamanı kaçırdım duygusu, İlk yaşanan hissiyat zamanı kaçırdım duygusu, gerçekmiş. Buraya hazırlık yapabilirdim, zamanı kaçırdım, acaba bana bir şey tanır mı? Yani bir şeyler söylesem de bu bazen böyle hani kıyıdan dönenler olur, bu da öyle olabilir mi? diye bir beklentinin oluşması. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve anibû ilâ rabbikum ve eslimû lehû min qabl en yetiye ahadukum el-mevt fe yekûl Şimdiden Rabbinize yönelin ve ve eslimû teslim olun. Şimdi inabe yönelmek ve teslimiyet her ikisi de irade temelli kavramlar. Şimdi ipiniz kendi elinizdeyken Kendiniz Cenab-ı Hakk'a yönelin. İradenizi Cenab-ı Hakk'a teslim etmek kendi elinizdeyken iradenizi Cenab-ı Hakk'a teslim edin. Ya Rabbi bundan sonra sen ne dersen onu yapmaya çalışacağım. Biz irademizi böyle Cenab-ı Hakk'a teslim edebiliyoruz. O'nun istediği şekilde yapmak, irademizi O'nun emrine vermek gibi. Bunun adı teslimiyet. اِذْ قَالَ لَهُ Zirvesini Hz. İbrahim Aleyhisselam. Yaşadı, yaptı. Kur'an'da Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı teslimiyetin doruğunda tarif ediyor ve ne ile sınadıysak hepsini taslamam yerine getirdi. وَاِذِبْتَ لَا اِبْرَٰهِمَ رَبُّهُ fa فَأَتَمَّهُنَّ تَسْطَمَامًا yaptı. Cenab-ı Hak da ona dedi ki, قَالَ inni جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ imama. Ben seni insanlara imam yapıyorum ey İbrahim. İrade bazıları kişinin elindeki buza teşbih ediyor. Sıcak bir günde elindeki bir buz gibi düşün, onu değerlendirdin, değerlendirdin, değerlendirmedin kendiliğinden kaybolacak ve iraden kalmayacak. İradenin elinden kaçması, sonsuza dair beklentinin kaçmasına eşdeğer, çünkü Allah Azze ve Celle bu emaneti daha gökleri, yeri kurduğunda bütün varlığa sundu. Size böyle bir irade bahşedeyim, belli bir imkan vereyim ve siz o iradenizde kendiniz iken bana saygı duyup duymamayı yaşayabilin. Bu açılan zaman aralığında olan bir şey, muazzam bir fırsat. Ya Rabbi biz sana zaten bunları yaşıyoruz, öyle bir irade aralığına gerek yok. Deseler de Allah Azze ve Celle dedi ki olmaz. Şu anki sizin bana saygınız, benim emrime boyun eğişiniz alternatifi olmayan bir boyun eğmedir. İrade böyle bir şey değil. Ben size o emaneti bir vereyim, o emaneti verdiğimde bana saygı duymanız sadece beni sevdiğiniz, saydığınız için olsun. Ama sevmeseniz, saymasanız, umursamasanız başka bir istikamette gidebilin. Bizim o büyüleyici zaman aralığımız önümüze böyle açıldı. Ben bunu başarabilirim diyenlerin hepsi bu hayata insan olarak geldiler. Diğerleri dağlar, taşlar, denizler kaldılar. Cenab-ı Hak ile iyi olduğumuzu, ona saygılı olduğumuzu yaşayabilecek bir aralıktır bu zaman aralığı. Olayların ardı ardına sıralandığı bir aralıkta irademizi yaşıyoruz ve irademiz, her an, o saatin saydığı alanlarda bize fırsatı gitgide azaltıyor. Biz bu iradenin kıymetini ya bileceğiz, akledersek bilebileceğiz, akletmez isek o zaman ölüm denen o duvar ile ansızın toslayacağız. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ Melekleri gördü. Diyor ki Cenab-ı teslim olun inabe, Yüz çevir, yüz, e, yüzünüzü dönün ve iradenizi Allah Azze ve Celle'ye teslim edin. Ya Rabbi sen ne dersen o. Bundan sonra patron böyle diyor diye senin benden beklediklerini geri atmayacağım. Bundan sonra beyim böyle diyor diye senin benden beklediklerini geri plana atmayacağım. Seni ikinci plana atmayacağım. Benim Ben seni mutlak surette öncelikli, çünkü yaratıcım sahibim sensin, sana döneceğim. Anladım ki hayat sürecinde bunu aklederek anlayabiliriz. Varlığımız ile farkındalığımız arasındaki ilişkide fark edebiliriz. Fark ettiğimiz zaman bizim kendisine varlığımızı boşlu olduğumuzun sadece sahibimiz olduğunu görürüz. O zaman şöyle deriz: Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati alemin. Ne kadar muazzam bir ayet kelime bu. De ki benim namazımda, kurbanlarımda, hayatımda, mematımda, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bütün varlığının Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilip ve şu an iradenle, o sahip olduğun iradenle bunları Cenab-ı Hakk'a sunman. Ya Rabbi senin adına yaşıyorum ve senin adına öleceğim. Senin için ölmeyi de diliyorum. Hayattaki her şeyimi, elime verdiğin her imkanı seni memnun edecek şekilde kullanmayı diliyorum. Böyle bir karar aldım. Bundan sonra seni ikinci plana atmayacağım. Bunu hayattayken karar alıp da artık eline geçen gücü de, kuvveti de, parayı da, malı da, mülkü de onu hoşnut edecek şekilde harcayan kimse. Çevresinde anası, babası, çevresi, annesi, patronu bunlar aksi atraksiyonlar yapsa bile ki onları Cenab-ı Hak öyle dizayn etmiştir. Birbirimize sınav kılıyor. Hayır, ben sizden daha çok seviyorum Rabbimi. Yani çocuğumuz bilecek ki benim babam Rabbini benden daha çok sever. Eğer ben böyle bir teklifle ona gidersem beni kırar yani bu bizi böyle tanımış olmalı. Çünkü bizimle beraber yaşıyor. O güne kadar olan tecrübelerinden bizim kırmızı çizgimizi o çocuğumuz bilmeli, o bilirse o zaman doğru bir yerdeyiz. Ama yok babam beni kıramaz, ben gider söylersem bana böyle bir düğün yapar veya bana böyle bir şey yapar. Evet günah münah biraz söylenir ama beni kıramaz diyor ise biz yanlış bir e, durumdayız demektir. İrademizi Cenab-ı Hak adına kullanmayı hayatta akledecek bir farkındalığı, henüz hayatımıza oturtmamışsınız demektir. Aynı şey hanım içinde veya hanım açısından bey içinde konu olabilir. Yani bunu istesem yapmaz. Bu Allah Azze ve Celle'nin yasak ettiği bir şey orada Allah'tan korkar, yapmaz bunu. Boşuna istemeyeyim, dedirtebiliyor isek etrafımızda. Elin adamı, siz bir makamda oturuyorsunuz, gelmiş sizden gayrimeşru, usulsüz bir şey istiyor. Eğer sizin bilinirliğiniz bunu günah sayar, bunu yapmaz ki. Hiç boşuna gidip kendimizi bir de adama ahlaksız teklif yapmış durumuna düşürmeyelim. Dedirtmiş isek daha irademizi böyle kullana kullana yapabiliriz bunu. Ve bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle adına hayatı yaşamak anlamına gelir. Eskiden bir eski vardı çok güzel. Yaşamak adı için yaşamak. Allah Azze ve Celle adına yaşayan kimseler bir anda melekleri karşısında görünce ya iyi ki de kararımı vaktiyle aldım da biraz hayatıma istikamet verdim. Şu anda bak yolun sonuna geldim. Hani ertesi gün dün sigarayı bırakmışken ertesi gün ee, akciğerinde sorun çıkan adamın iyi ki iyi, dün bıraktık en azından irademizle bıraktık. İrade bu kadar değerli bir şey. Meleklere ilk tepkiyi konuşuyoruz. İlk tepki, zamanı kaçırma tepkisi. Ben zamanı kaçırdım. Şimdi bakıyorum zamanı kaçırıyor muyum diye. Evet yok, altı dakikam varmış. Melekleri görünce diyormuş ki, "Akhirni اِلٰى acelin قَر۪يبۜ Ya Rabbi beni yakın bir zamana ötele. اِلٰى acelin قَر۪يبۜ Yakın bir zamana ötele. Ne kadar yakın? Yakın yani. On dakika olur, yirmi dakika olur, yarım gün olur yapmak istediği şey ne? Son kez çocuğumu bir öpeyim yani ayrılmadan önce. Sizce böyle bir şey mi diyecek? Hayır. Son kez hanımla bir buluşayım. Yani bu sabah çıkarken e, veda etmeden çıkmıştım. Bunların hepsi arizi kalır. Bunlar bu hayatta öğrendiğimiz, sonradan öğrendiğimiz şeyler. Daha hayata gelmeden hiç bilmediğimiz şeyler. Sonradan öğrendiklerimizin arzi kalacağını biliyoruz zaten. Aramızdaki ilişkiler de öyle. Anne baba bırakın eş olmayı, anne baba olmak bile bu dünyada başımıza gelen şeyler, oğul evlat ilişkisi falan bunlar arzi. Cenab-ı Hak bu an itibariyle فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍۜ Aralarında bir nesebba kalmamıştır diyor. وَلَا يَتَسَٓأَلُونَ Sonradan diriltik, diriltidiklerinde de kalkıp birbirlerini araştırmazlar. Ya ''Ahmet nerede? İşte ben burada yerimi, mezarımı buraya yaptırmıştım. Hanım da şurada bir yerdeydi herhalde. Şimdi onu arayayım diye kimse kabrinden kalkmaz.'' وَلَا يَتَسَأَلُونَ <gülüyor> Cenab-ı Hak diyor ki لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأَنٌ يُغْنِهُ Herkesin kendi başının derdi, kendisini yeterince meşgul edecek kadar. Hatta bir başka ayette insanlar birbirlerinden kaçıyorlar. Yomaya fırla almaru min abi, ve ömri ve aki ve ve babasından, annesinden, eşinden, arkadaşından kaçıyor insanlar çünkü muhtemelen günahları yüz, durumlarına, tiplerine, hallerine vurmuş. Dolayısıyla ayıptı görünüyorlar. Bu an itibariyle kimsenin gideyim şunu alayım veya kiracı'nın hesabını, gibi böyle bir şey değil istediği azıcık ötelenmenin karşılığında biraz zaman dilenmesinin tek amacı var. Fa saddaqa ben biraz tasadduk edeyim senin yolunda ve akum min ben de salihlerden olayım. Çünkü geri bıraktığı bir mal var. Şu andan itibaren canını verecek birazdan malınıyla alakası kopacak biliyorsunuz. Mülkiyet hakkı ölümle ortadan kalkar. Yani tasarruf hakkı da ölümlü ortadan kalkar. Siz ölmüş bir adam adına deseniz ki işte bu tasarrufta bulunacağız. Adam yok ki diyecekler. Neden? Çünkü irade ortadan kalkar. Şimdi şöyle düşünün, şöyle bir psikoloji bu. Bazen bir yabancı ülkeye gidiyorsunuz girişte yanlışlıkla çok para almışsınız o ülkenin. Bir de dönüştesiniz artık havaalanına geldiniz. Birazdan güvenlikten geçip uçağa bineceksiniz. Çantayı bir açtınız ki... Bir tomar o ülkenin parasından orada kalmış, eyvah eyvah eyvah ne yapmalı şimdi havaalanında mı yesek bunu? Yani bir andan itibaren sonra bu kalacak öyle, kime bulacağım da kime vereceğim diye düşünüyorsunuz. Bozdurmak vesaire onlar da güç. Dünyada yine bir yolu var, belki başka kez geçersin o ülkeye, kalır yine bir iş belki öyle ya da böyle bozdurursun ama şu anda birazdan ölüyorum dediğin anda, Biriktirdiğim, şu ana kadar atıyorum ne kadar olabilir bir insanın serveti, orta halli bir adamın şeyi, yüz milyon mu olsun, 200 yüz milyon mu olsun, şu anda hiçbir hükmü yok senin açından, bütünüyle başkalarına kalıyor. Başkaları bir de ölüm ile birlikte o akrabaların, sevdiklerin onların da bağlantısı da kalktığı için kendine bunu kullanma imkanı varken, bir anda kullanamayıp öylece kalma. Ne yol açtı bize bunu? Yani bir insana birdenbire hududu, sınır çizgisini, gümrüğü birdenbire böyle ansızın geçip sahip olduğu hiçbir şeyi yanında götürememeye yol açan şey nedir? İşte o bahsettiğimiz miyopi. Yani çünkü bu geçişi hep çok uzakta gördü, hep biriktirdiklerini daha burada yaşayacağı, yanılgısı içerisinde kaldı. O kadar bir yüksek bir e, uzağı, flu, yakını net görme hali ki ömrü boyunca biriktirdiklerinin hiçbirini hep Cenab-ı Hak ona dedi ki وَالْتَنْضُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Herkes gönderdiğine baksın. Bak bıraktıklarına sakın bakma. Bıraktıklarınla bir alakan yok. Hep gönderdiklerine bak. Biz hep hesabı açıyoruz ne kadar orada var ona bakıyoruz. Hep onu seviyoruz. Güzel, hep cüzdanda ne varsa ona bakıyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki, وَالْتَنْضُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ Neyi gönderdin ona bakacaksın. Şunu gönder, bugüne kadar gönderdiklerim. Kimin elinde gönderdiklerinin bir şeyi var, cüzdanı? Bende yok muhtemelen hiçbirimizde yok. Yani belki bazınız diyeceksiniz ki veriyoruz unutuyoruz Cenab-ı Hak uğrunda olanı, haklı tatırımızda mı tutacağız? Bu bahsettiğimiz öyle bir psikoloji değil, bu kişinin artık ufku gördüğü ve gideceği yerin heyecanına kapıldığı bir dönemde yaşayacağı bir psikoloji. Bunu da gönderdik, bunu da verdik. İnşallah Rabbimiz kabul edecek ve oraya gittiğimizde inşallah işe yarayacak, güzel sonuçlara dönüşecek. Bu öyle emekliliği bekleme heyecanı gibi bir şey değildir. Çünkü çoğu insanın emekliliği beklerken, işte emekliliği görmeden, Emeklilik zamanlarında yaşayacağını düşündüğü dağdaki yer, yaşayacağını düşürdüğü bağdaki, denizdeki, sahildeki yerler hiç oralara ulaşamadan bunların en büyüğü biliyorsunuz, yeryüzündeki en büyük yatı yaptı. Yanılmıyorsam 400 milyon dolara yaptı. Eğer rakam belki 4 milyar değildir herhalde, canım, 400 milyondur. Adam bilmem devasa gidin internette fotoğraflarına bakın, o kadar muazzam bir şey yaptı, onun içine binmeden, onunla gezip dolaşmadan, eğlenemeden birdenbire genç ömründe aramızdan ayrıldı. Kimden bahsediyoruz? Şunu yapan adamdan bahsediyoruz, bunun sahibinden. Neydi adı? — Evet, Steve Jobs değil mi? Sizce bu kadar tesadüf mü? Yani bizim dönemimizde, modern zamanlarda Kazanım dediğimiz zaman en büyük kazanımı en kısa sürede en güçlü şekilde başarmış ve çok tabandan yani öyle babadan ya diğer mal üzerine de değil başarmış birinin gözümüzün içine baka baka üstelik böyle ecel terleri döke döke aramızdan ayrılması bile bize hiçbir tesiri olmadı adam göre göre bara bara gitti. Geriye bir yat kaldı, devasa bilmem kaç katlı, içinde bilmem kaç yüz odalar var, hiçbir anlam ifade etmedi bizim için. Hala küçüğümüz biraz daha büyümenin odağında kaldı, onun büyüğü yine biraz büyümenin odağında kaldı. Niye odak kelimesini kullanıyorum? Çünkü odak ahiret olursa murat bu yani esas amacın ne? Esas amacım ahiret. E bu adam yine dünyayı yaşayacak, yine gelir kazancı olur, yine... Gayreti olur yine çabalar ama muradı yani odak amacı dünya değil, bu ahireti amaçlıyor, dünyadan yana kazandıklarını Cenab-ı Hakk'ın istediği biçimde harcıyor. Bu arada büyüyor da olabilir ekonomisi, zenginleşiyor da olabilir Cenab-ı Hak harcadığından çok daha fazlasını verip onu daha fazla daha fazla zenginleştirebilir. Müminin zenginleşmemesi, hep fakir kalmasından böyle bir şeyden söz etmiyoruz bir bakış açısından, zamanı aşkın bir bakış açısından. Ömrümüzün 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı, 40 yılı kalmış diye arada bir tampon bölge varmışçasına kendimizi o iyi hissetmelerimiz var ya, bunun yalan olduğunu yüksek bir sesle söylemek istiyoruz. Yarın sabaha bir hastalık ile uyanıp artık birkaç ay kalmış bir duruma kalan niceleri oluyor aramızda ama biz hep bunu kendimiz için muhal saymaya devam ediyoruz. Bize tanınan sürenin irademizi yaşamak için tanındığını hep ıskalıyoruz, irademizi hep bırakıyoruz. Hayatın şablonuna, iradesiz şablonu bize neyi emrediyor? Çalış kazan biriktir, çalış kazan biriktir, çalış kazan biriktir. Bu hayatı Mekanik yaşayan herkesin tabi olduğu bir süreç. Ama birileri başka bir şey yapıyor, o başka bir şey yapanlar iradesini kullanıyor. Diğerleri mekanik düzen içerisinde herkesin yaptığı şeyi yapıyor ama birileri başka bir şey yapıyor. Akleden kimseler Allah Azze ve Celle ile aradaki ilişkiyi keşfediyor ve hayatı Cenab-ı Hak adına yaşamaya başlıyor. Onlar biriktirdiklerine değil, gönderdiklerine bakabiliyor. وَالْتَنْضُرْ نَفْسُونَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Hayatı okumayı, hayatta oyalanmaya tercih ediyor. Bu tür muhabbetleri, hayata kuş bakışı bakmayı sahhü sayıyor. Sahhü demek, uyanıklık demek, gafletin zıddıdır, bilinç hali, farkındalık, hayatın gidişatını doğru okuyabilme, kuş bakışı bakabilme, ölüme doğru, Bunlarla bitiriyorum şu sözlerimle, eğer bu bu tür bir miyopiden kurtulmak için bir şey takmak istiyorsak gözümüzün önüne, bunun için Hz. Peygamber'in öğ öğüdü ölüm merceğini takmak, ölüm merceğini takınca eğer bunu hissedilir kılmak istiyorsak kabristanlara ve hastanelere gidebiliriz, tanıdığımız insanları hastalıklı vakitlerinde ziyaret edebiliriz. Çok eskiden arkadaşlarımız, 20-30 yıl önceki arkadaşlarımızı ziyaret edip özellikle onların ne kadar değiştiğini görmek isteyebiliriz. Bunlar içerisinde arkadaşlarımızdan kimlerin şu ana kadar öldüğünü, hasta olduğunu ve özellikle hayatı doğru okumak için hayatın bu sinir uçlarına dokunabiliriz. Çünkü onların başına gelenin yüzde yüz başımıza geleceğini bilmemiz gerekir. Bakın, Yüzde doksan dokuz değil, yüzde doksan dokuz nokta dokuz nokta bir ihtimal var da o ihtimalle hem kendimi hem sizi korkutuyor değilim. Aradan zaman perdesini kaldırdığımızda o ihtimal hepimizi kaplayan yüzde yüz bir istatistiğe dönüşüyor. Sadece zaman birimizi diğerimizden öteliyor ama sonuç başa gelecek olan hepimiz açısından aynı. Hazreti Peygamber bir gün otururken dedi ki ve inne... Fira'sı her 100 her yüz senenin başında bunun üzerinde hiç kimse kalmaz. Hatırda peygamber de biliyor. Bazıları 110, 120 yaşıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani önemli olan bir şeyi kaçırmamak. Bir yüz devirdiğinde şu Bursa şehrine çıkın yukarıdan bakın. Çok kıymetli bir şehir. Çok sevdiğimiz geçen uçakla geçiyordum. Böyle hakikaten bir de o stadyumdan hemen tanıdım, bir ara dalmışım, biraz daha önceden fark etseydim Uludağ'ı da yukarıdan görmek isterdim. Baktım çok hakikaten benim seçtiğim bir şehir, yani kendim irademle sevdiğim için geldiğim 90'lı yıllarda. Dolayısıyla irademle eşleştiği için o kadar kıymetli, Cenab-ı Hakk'ın sevdirdiği ama bu kadar kıymetli bulduğumuz şehir, arazisi kıymetli, dağ kıymetli, ovası kıymetli, her şey kıymetli. Ve burada çok önemli zenginler var, önemli kimseler var, çok mülk sahibi olan kimseler var, yani söz sahibi olan kimseler var değil mi? Ve bunlar hepsi var. Bir yüz devirdiğinizde, yani şöyle zaman şey elimizde olsa şöyle biraz hızlı çevirsek, bir yüzyılı çevirsek, sonra o sokaklarda onlardan hiçbiri yok. Yani sanki hepsi gitmiş, bugün itibariyle yüzyıl sonra, bu şehre geldiğinizde o etkili yetkili insanların hiçbirisi yok. O şu kadar çok mülkiyeti var, bu kadar onun dediği bu şehirde olur dediklerinizin de hiçbir tanesi yok. Yüzde yüz bir bıçak hepimizi doğuruyor. Zaman bizim en çok kullandığımız anestezik uyuşturucu, en etkili kullanıyoruz. Sabah akşam damar damar ondan kullanıyoruz. Eğer biraz şeklimiz, şemailimiz kayar, kayarsa dozu artırıyoruz. Yani bak artık gidişat biraz şey gözüküyor. Geçen 20 yıl önceki arkadaşı gördük ya sen de bayağı yaşlanmışsın dedi görüyor musun? Demek ki bayağı gidiyoruz dersek ya olur mu ya ihtiyarlar, ölenlere bak onlar bayağı bir şey gözüküyor yani ben hala, hala öyle deme şimdi deyip hemen biraz daha damara kendimize e, o dediğim anesteziden, haptan, uyuşturucudan verip Yine kendimizi kandırmaya ve süreci henüz daha önümüzde açmaya devam ediyoruz. Halbuki bir an zaman bizi kesebilir. الوقت كالسيف إن لم taqta'hu يقطعك veya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle اَكْثِرُوا min ذِكْرِي هَاشِ مِلَّذَّاتِ ''Lezzetlerin tadını kaçıran ölümü anmayı çok edin.'' Bu, o miyopiyi ortadan kaldıracaktır, bir mercek gibi. Ayaklarınızı uzatmışsınız, ölümü bekliyorsunuz, artık her gün hayatı düşünüyorsunuz. Ama bu o kadar çaresizce bir düşünce ki sadece yad ediyorsunuz, karar alma inisiyatifiniz ortadan kalkmış ve neye, ne tarafını düşünürseniz pişmanlığa dönüşüyor. Şunu da şöyle yaptık ama keşke yapmaydık. Şimdiki aklım olacak. Diye o kadar cümle kuruyorsunuz ki aradan kalkan sadece zaman kalkmış ve iyi, iyi akıllanmışsınız. Şimdi bizden istenen bu irade ile aklederek ve farkındalıkla kendimizi ortaya koyup Allah Azze ve Celle adına adanmak. Yoksa irade ortadan kalktığı zaman gökler ve yer bile Cenab-ı Hakk'ın emrinden asla inhiraf etmez. Cenab-ı Hak diyor ki biz dedik ki, اِئْتِيَا طَوْعَنْ اَوْ كَرْهَاۜ Ey gökler ve yer! İster gönüllü, ister gönülsüz. Gelin, illaki ki gelin. قَالَتَاۜ Dediler ki اَتَيْنَا طَائِعِينَ <طَعِعًا> Biz gönüllü geldik ya Rabbi. Ama bu söz biliyorsunuz çok anlamlı değil. Gönüllü olmanın imtihanına girmeden kimse gönüllülük iddia etmez. Çünkü bizim etrafımızda çok iyi gün dostları vardır, hepsi çok sevdiklerini söylerler. Hep içimizden deriz ki bunların sevgisi, acaba yediriyoruz, içiriyoruz, gezdiriyoruz, imkânlarımız var, gücümüz var bunlardan olmasın diye aklımızdan geçiyor. Sonra diyoruz ki gün gelir koşullar değişirse, hakikaten gün gelip koşullar değişebiliyor. Sonra bakıyoruz ki işlerinde ya bir tanesi kalıyor ya da kalmıyor. Ona ne ad veriyoruz? Kötü gün dostu. Kötü gün dostu değil, o iradesiyle bizi sevdiği için, paramızı sevdiğinden değil, imkanlarımızı sevdiğinden değil ve başka nedenlerle değil. Bizi biz olduğumuz için, bizi sevdiği için, bizi saydığı için meğer yakınımızda duruyormuş. Çünkü şu anda da yakınımızda duruyor, bize hürmet ediyor, bizi seviyor, sayıyor. Allah Azze ve Celle'nin bize aştığı irade alanında Cenab-ı Hakk'a olan sevgi ve saygı iddiamızı ispat etmek gibi bir fırsatı bu zaman aralığında yaşıyoruz. Kaybedersek, alemlerin Rabbi ile sevgili olma fırsatını kaçırmış olacağız. Bu akla hayale gelmeyecek bir ziyan. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ Bilmem ki bak sorum var, soru sormak istiyordum diyen var mı? Biz de hep böyle yapıyoruz. Vakit geç sormayın gidin der gibi yapıyoruz ama hani varsa illa soru sormak istediğiniz şey ee, kalkmak gitmek isteyenlere e, müsaade ederiz. Giderler soruları cevaplarız. Ama yoksa o zaman kapatıyorum. Buyurun efendim. Evet eriyor. Evet. Akleden kimse erimeden iradesini Dövüştüne biliyor. Yani paranın değeri geçmeden parayı kullanmak gibi bir şey bu. Yoksa enflasyon sürekli eritiyor parayı. Hangi akıllı kimse cebinde öyle bekletir onu, değil mi? Eskiden böyle gün be gün eriyordu. Aynı onun gibi gün be gün bizim irademiz eriyor. Buyurun. Farkındalık, akletmek. Evet. Cenab-ı Hak'ım gönderdiği ayetleri. Ayetlerden sarfı nazar etmemek, göz ardı etmemek. Her gün bize ayet gönderiyor Cenab-ı Hak. Yani akşamını oturup Cenab-ı Hak bugün bana ne ayet gönderdi? Ha gazetede şöyle bir haber okumuştum, bayağı etkiliydi. Ah bak işlerinde şöyle oldu. Böyle otursak bunları yazsak, bunlar bize gönderilmiş ayettir. Mäyatihim min zikrim min Rabbim muhdesin. Her gün yeni bir ayet geliyor. Rahman olan Allah gönderiyor. Bir de berber dedi ki ya tepen bayağı açılmış. Bu da bir ayet. Gidiyor demektir. Ya şu sıralar bayağı saçları ağırtıyorsun. Hoca bir derdin mi var? Bir ayet berberin dilinden geliyor, komşudan geliyor. Belki senin yaşında hastalanmış. Allah Allah sen sağlıklı adamdın ya, ya ne yaptındı falan. En sonunda adam diyor ki ya bir şey yapmana gerek yok oluyor yani o kadar büyük ne? Hastalık dediğin şey sana da gelebilir. İlla bir şey yaptık da olmadı değil, hasta olduk yani. Biz de böyle araştırıyoruz ki yanlışlıkla siyanür mü içti? Işte, bekler gibiyiz yani böyle. Yoksa olmaması lazımdı. Yani senin gibi yani. Aynı yaştayız, Sen böyle hastalık olun, bir şey yapmışsındır. Vallahi bir şey yok diyor yani. Sağlık diyeyim. Bak bak o zaman genetik dedemde de vardı kesin ya bir şey söyle ben yoksa bak ben, ben de rahatsız olacağım. Biz uykudan çıkmamak için kendimize bir bahane aramak için o kadar tutkuluyuz ki. Adam derse ki ya benim dedem de bundan öldü biliyordum ya biliyordum ya ya benden uzak diye. siz gidersiniz artık bizde öyle bir gen yok dede de iyi falan. Kendimizi avutabilmek için yılana dahi sarılıyoruz ama en sonunda yılanlar milanlar bir işe yaramadığında Firavun gibi öteye bir şey göndermeden ve ıslah olup Cenab-ı Hak ile barışıp bizim onu sevdiğimiz, onun da bizi sevdiği bir sonuca ulaşamadan eğer öte tarafa geçersek Cenab-ı Hak bizi sevmediği için meleklerin bize kötü davrandığını, her bütün varlığın hatta Allah Azze ve Celle'nin sevdiği iyi kullara nasıl iyi olabildiklerini, sevilmeyenlerin ebedi, sevimsiz kalacakları bir akibete uğramak korkunç bir şey. Bizim fırsatımız altından desem, altından değil yani gümüşten desem gümüşten değil, muazzam bir fırsatın hala içindeyiz. Ben bunu çok söyledim bugüne kadar, hala içindeyiz. Belki bir gün kayıtları dinlenirken, e, hoca artık içinde değil veya o gün oradakiler artık içinde değil derler ama Biliyorum siz şu anda bizler gülüyoruz yani sanki komik bir şey gibi. Bu telefonlar ilk çıktığı zamanlar şöyle bir alışkanlık edinmiştim çocukları böyle çekerken. Ondan sonra ileride bu izlenirken aa o kadar o zamanlar ne kadar küçükmüşüm dedirteceğini bildiğim için ben o zamandan söylüyordum böyle bak çekiyorum aa ne kadar o zamanlar küçükmüş diye. Şimdi gerçek oldu yani çocuklar büyüdüler. Açıyoruz görüntüleri, hakikaten küçücükler o zaman yani zamanın biz yakalamaya çalışıyoruz güya ama zaman hakikaten öyle yakalanacak cinsten bir şey değil. Dozer gibi üzerimizden geçiyor. İstersek ciddi almayalım. Şu hazirunun hepsinin artık kalmadığının olduğu bir gün bu kaydı izleyenler belki onlar kendileri ibret alırlar kendi hayatlarında. Sizce alırlar mı? Eğer böyle bir yapı içerisindelerse, akletmedikleri sürece alamayacaklardır. وَمَا yaqiluha اِلَّا الْعَالِمُونَ İlim yapmadan da akledemeyeceklerdir. Dolayısıyla gelen her ayeti bilgiye dönüştürmek, üstünü örtmeden onu hayatımızda belirginleştirmek, alıp ondan bir ibret oluşturmak için eğer aklederse insanlar hayatlarına taşıyabilirler ve etkili olur. Artık Cenab-ı Hak'ka karşı daha saygılı olmaya başlar. Varsa şu, şu, şu, şu kötü alışkanlıkları tek tek bırakmaya başlar. Varsa düne kadar yapmak istedikleri ama henüz yapmadıkları, Kur'an'ı okuyacaktım, anlayacaktım, Hz. Peygamber'in hayatını okuyacaktım, anlayacaktım, şunları şunları yapacaktım, namaza başlayacaktım diye bunlara yapabilmeye başlayabildiğini görecektir. Akledince bunun tesiri, Hakikaten hayatta yansır. Artık zamanın üstünden zamana bakabilmek, ölümü dibine kadar getirebilmek mümkün olabilecektir. Ama akletmez isek, hepimizin daha çok zamanı var. Yaz var, kış var. Evecek ne iş var? Aqulu qauli hada wa astaghfirullah ala azimali, wala kumul zairi mu'minin. Rabban la tu aakhirna inna sina waqtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفواًنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته